Su Hakk'ı Kar için değil, yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akın İlham. Ben Oranyucum. Su hakkında bu hafta geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir çalışmadan bahsedeceğiz. NASA verileri ne göre Türkiye son 900 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor başlığıyla pek çok yerde yer alan bir haberdi. Bu bize bu konuyu ele almak istedik. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA araştırmacılarının gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Suriye'yi kapsayan Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılında başlayan kuraklık son 9 asrın en kötü kuraklığıymış. Evet. NASA geçmişte Akdeniz kuraklıklarının ne sıklıkla ve şiddette gerçekleştiğini anlatmak için e, ağaç halkı analiz tekniğiyle eski dünya kuraklık atlasını bir araya getirmiş. Bu sayede Kuzey Afrika, Yunanistan, Lübnan ve bahsettiğimiz ülkeler yani Türkiye, İspanya, Fransa ve İtalya'yı kapsayan alenizler geçtiğimiz bin yılın coğrafi kuraklık izlerine ulaşılarak bir araya getirilmiş ve 1100 ee, ile 2012 yıllar arası yani 900 yıldan bile fazla aslında o aradaki tarihsel dokümanlar incelenmiş ve kuraklık dönemleri tespit edilmiştir. Bu e, araştırmada kullandıkları yöntemi biraz açabiliriz belki. Hı hı. Ağaç halka analizi e, tekniği denilen şey e, yıllık halka yardımıyla tarihlendirme diye de e, adlandırılıyor. Bu teknik ağaçlarda büyüme ve gelişmeyi gösteren yıllık halka, halkalar kullanılarak hı hı. E, tarihsel olarak e, zaman belirlemeye yarayan bir yöntem. E, buna e, dendrokronoloji ee, kendi içinde e, alt katmanlara ayrılıyor. Başına dendro getirebileceğimiz işte hmm. arkeoloji, klimatoloji, e, jeomorfoloji, hidroloji gibi e, alt e, dalları var. Bu belirtilen hmm. alt bilim dallarının tümünün temelini yıllık halkalara dayanan analizler oluşturmakta. Basit bir şey anlatılıyor aslında bu e, teknikte ağaç halkaları bir tür ekolojik parmak izi olarak hı hı. E, ele alınıyor. Her bir şerit ağacın ne kadar su aldığını ve koşullarının büyümeye ne kadar elverişli olup olmadığını gösteriyor. Kurak dönemlerde ağaç halkaları daha ince evet. e, gerçekleşiyor. E, bundan anlıyoruz ki koşulları işte büyümeye uygun değil... Ve bundan yola çıkarak da o bölgenin aslında iklimini belirliyorlar. Ne kadar kurak geçtiğini. Eğer dar halkalar varsa üst üste şekillenen anlaşılıyor ki o dönemler ardı ardına gelen kuraklıklar yaşanmış. Aynen öyle. Şimdi araştırmaya dönecek olursak bu araştırmaya göre Türkiye'nin de yer aldığı bu Doğu Akdeniz'de 1998 ve 2012 yılları arasında görülen bu son kuraklık... ...son 500 yılın en kuru döneminden... ...yüzde 50 oranında daha şiddetli geçmiş. Son 900 yıla göre... ...ise en kurak dönemden... ...yüzde 10 ile 20 arası... ...daha kötü durumdaymış, yani daha şiddetli. Hı hı. Bu kuraklığın etkileri... ...hala devam ediyor. Türkiye, İsrail... ...Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs... ...ve Suriye'yi kap kapsayan Doğu Akdeniz... ...bölgesinde 98 yılında... ...başlayan bu kuraklık... ...muhtemelen son 9... ...aslında en kötü kuraklığı oldu ve... ...Orta Doğu örneğinde... 15 yıldan uzun süredir geniş bir alana yayılan kuraklık yine son 900 yılın en şiddetli kuraklığı oldu hı hı. diyebiliriz. Şimdi bu tarihsel bir araştırma olduğu için geriye dönük evet. normal değişkenliklere bağlı olarak ortaya çıkmadığını gösteriyor aslında bu hı hı. kuraklığın. Bunun da nedenini bu araştırma iklim değişikliğine bağlıyor. İşte karbon kullanımı, sera gazlarının artması... E, ...dan dolayı oluşan iklim değişikliğine bağlanıyor... ...bu kuraklığın bu kadar ciddi olmasının nedeni... E, ...gelecekte daha fazla etkilenecek deniliyor Akdeniz bölgesi... ...ama evet. biliyoruz ki zaten etkileniyor... ...etkilendiğini gösteren e, durumları zaten yaşıyoruz. Evet, şimdi e, tabii bu iklim değişikliğinin... ...bu kuraklığın çok önemli etkileri oluyor... Yine araştırmaya göre Orta Doğu'dan çıkan ve Avrupa'ya giden göçmen akılının iklim koşullarının kaçınılmaz sonucu olduğu söylenmiş. Bunu zaten biliyoruz. Tarihsel olarak Doğu Akdeniz'de kuraklık yaşandığı zaman batının bundan etkilenmemesi zaten mümkün değil. Hatta dünyanın dememiz lazım daha evet. büyük ölçekte. İki uçta aynı şekilde mağdur olma eğiliminde oluyor. Bu da pek çok çatışmaya, anlaşmazlıklara neden oluyor. Binlerce yıllık simülasyon modelleri gösteriyor ki göç kuzeye doğru oluyor. Zira... Aslında su neredeyse oraya doğru oluyor aynen. Evet aynen öyle Ve ritim de bu noktada kuzeye Yani hı hı. E, Afrika Yönümüz o, orada. Evet, <gülüyor> Afrika, e, Güney Afrika daha çok Kuzey Afrika'ya doğru ilerliyor Mümkünse e, Oradan da Avrupa'ya doğru Aynen e, Bilim insanlarının yaptığı bu çalışmalar Tabi çok önemli Gezegenin geleceğini anlamamız açısından Bizi nelerin beklediğini Geçmişe bakıyoruz ki geleceğimizi görelim aslında geç kalmış bile uyarılar bunlar. Ancak maalesef pek çok ülke bu uyarıları hiç hatta hiçbir ülke diyebiliriz. Bunların başında da Türkiye Yetince var. Yeterince ciddiye almıyor. Hatta evet. bu süreci hızlandırıcı faaliyetleri hmm. aksatıyorlar. Tam gaz devam ediyor. Devam ediyor. Hı -hı. Evet, senin söylediğin gibi bu ülkelerin başında Türkiye'de var. En fazla etkilenecek kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında sayılan Türkiye'nin buradan şeyine bakalım yeniden. Evet. Ee, kuraklık tablosuna. Tekrar bakalım ve hatırlatmalarda bulunalım. Ee, giderik sıklaşan, şiddeti artan kuraklık dönemleri evet. yaşamaya başlıyoruz. Bunu da yine kayıtlardan tespit edebiliriz, açıklayabiliriz. İşte 1900'lü yılların başında 20-30 yıl arayla görünen e, kurak dönemler 1980'lerden itibaren e, 4-5 senede bir görülmeye başlandı. Örneğin bu çok önemli bir veri. Tabii, çok ee, ortada bir şey. İleriye dönük planlamalar yaparken bu verilere bakmak gerekiyor. Son 30 yılda Türkiye'nin önemli, önemli su ve tarım rezervleri olan su havzalarına düşen yağış miktarı yaklaşık %25 oranında azaldı. Yağışın Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz havzalarında %30 ile %55 arasında Marmara, Susurluk, Sakarya, Kuzey Ege havzaları gibi Türkiye nüfusunun da yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yüzde 20 ile 30 arasında düştüğü tespit edilmiş durumda. Evet, bununla birlikte Türkiye'nin 2023 hedeflerini e, düşündüğümüz zaman mevcut kullanılabilir potansiyel 112 kilometre küp su ve potansiyel sulu tarım alanlarını genişletmekten bahsediyor Türkiye 2023 yılına gelindiğinde. Buna bir de nüfus artışını ekliyorsunuz. O zaman su kullanımının gelecek yıllarda hızlı artacağı ve doğal olarak su varlıkları üzerindeki baskıların çok büyük olacağı şimdiden belli. Evet, nüfusu ilişkin öngörüler var. Tabii farklı evet. senaryolar var ama 2050 yılında Türkiye'nin nüfusunun 93 milyon ya da işte 110 milyona yakın e, o aralıkta bir şey evet, olacak, olacağı ifade ediliyor. Şimdi bu tahminler ışığında Türkiye'nin 2050'ye doğru su fakiri. ...duruma gelmesi muhtemel. Evet. <gülüyor> yani olasılıktan çıkıyor, Hı -hı. gerçeklik haline dönüşüyor. Ee, bu su fakir kısmını bir daha hatırlatalım. Bin metreküp ve altında su miktarı e, su fakirliğini ifade ediyor. E, 2025 yılı itibariyle toplam kullanılabilir su potansiyelini yüzde yüzünü e, kullanması durumunda su kaynakları üstündeki az önce senin söylediğin gibi baskı e, daha da artacak. Evet. Üstelik havzalardaki su dağılımı ve kullanım oranları arasında da e, önemli farklılıklar var. Su potansiyelinin tümünün kullanılması havzalar arası su transferlerini gündeme getirecek. Zaten şimdiden havzalar arası su transferi veya su taşıma projeleri pek çok su varlığını tehdit eder durumda. İstanbul'da mesela hepimizin bildiği gibi iki şehir ötedeki Düzce ilinde bulunan e, Melen Çayı'ndan ve Trakya'daki Ergene Havzası'nda bulunan çeşitli akarsulardan e, sular sürekli geliyor İstanbul'a. Evet. Su Bir örnek yapılıyor. Sadece Türkiye içerisinde yapılmıyor su transferi. Türkiye'den örneğin yakın zamanda hayat bulan Kuzey Kıbrıs'a su temin projesi var. Buradan da Mersin Anamur ilçesinden Dragonçayından su deniz altından borularla Kıbrıs'a ulaştırılıyor. Evet. Şimdi bu gibi projelerin sayısı su varlıklarının üzerindeki talep baskısını büyütüyor. Bu ne demek? Pek çok e, nehir daha kuruyacak demek. İşin kötüsü bir planlama süreci olan ÇED yani çevre etkileşim değerlendirme dediğimiz şey artık kırpıla kırpıla değiştirilir, tamamıyla değiştirile değiştirile tamamen etkisiz hale gelmiş bir uygulama oldu. Evet burada ilginç bir veri var Türkiye ÇED yönetmeliğini 93 yılında kabul ediyor. 93 evet. yılından itibaren yedi kere ana esastan olmak üzere 17 kere değiştirilmiş. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği'nde ise ÇED 85 yılında kabul Hı. edilmiş. E, şimdiye kadar da üç kere değiştirmiş. Sadece, üç, kese, Sadece evet. üç kere Ki bizden önce e, kabul edilmiş bir şey. Evet. E, son yapılan ÇED değişiklikleri, ÇED yönetmeliğindeki değişiklikler ise çok vahim boyuttaydı. Bu e, bütün neredeyse büyük çaplı projelere olur verir nitelikteydi. Aynen. E, ona ilişkin ciddi itirazlar yapıldı ve kısmi iptaller gerçekleşti ama e, anayasa mahkemesinin hatta iptali söz konusuydu Hı -hı. kimi maddelerde. E, Hükümet anayasa mahkemesinin kararını da hiçe sayarak e, 2014 yılında geçici 3. madde adı altında bir ekleme yaptı ve örneğin o dönemdeki eklemelerle birlikte havzalar arası su aktarımında 100 milyon metre küp altına Hı -hı. çet muafiyeti Verildi. Hı -hı. HES projelerine, Çok büyük şeyler evet. bunlar tabii, miktarlar. Evet. HES projelerine muafiyetler tanındı. Akarsuların yatağını değiştirerek yapılan HES projelerine önceden 300 bin metreküp, metreküp yıl olan sınırı 100 milyon metreküp'e çıkartıldı. Yani buna benzer çok sayıda e, zarar verici proje aslında e, çevresel etki değerlendirilmesine tabi tutulmadan hmm. e, yapılmasına olanak tanıdı. Ama geçtiğimiz hafta olumlu bir şey oldu. Olumlu olup olmadığını bir zaman, zaman gösterecek, gösterecek aslında. Ama... Evet. Ona baktığımız zaman bu yönetmeliğe karşı bu kırpılmış artık değiştirilmiş yönetmeliğe karşı Türk Tabipler Birliği, TMOB ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan bir dava vardı daha öncesinden. Danıştay 14. dairede yürütmeyi yani ÇED'in bu haliyle yürütülmesini durma, durdurma kararı vermiş. ÇED'siz AVM, RES, GES, toplu konut yapımı gibi önemli projelerin yürütmesini durduruyor yani bu karar. Uh -huh. Ama bunun üzerine bir de HES ve Havzalar Arası su transferi gibi maddeleri de eklemiş oldu. Bu olumlu bir gelişme dediğin gibi. Ancak maalesef hukuk tanımayan projeler arkalarına devlet desteğini alarak ıı, devam ediyorlar. ÇED duvarına kolaylıkla aşıyorlar. Zaten geçenlerde birkaç gün önce ıı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemez Sarı bir açıklama yaptı. Bu ÇED raporları için şey diyor... Bunlar diyor yatırım düşmanlığıdır. O ÇED raporlarında bu kadar ısrar etmek yatırım düşmanlığıdır demiş ve bu konuda yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu demektir ki ÇED yönetmeliği daha çok değişecek. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Danıştay'ın bu kararı alabilmesinin arkasında yatan bize göre diyelim aslında Türkiye'nin dört bir yanında verilen çevre mücadeleleri. ...yaşam mücadelesi... ...Danıştay'ın böyle bir karar almasına yol açtı... ...çünkü e, hem chat süreçlerinde... ...halkın katılımının... E, ...ve orada dile getirdikleri... ...hem de dava konularında... E, ...işte Hı -hı. kamu çıkarı... ...aynı zamanda daha da... ...önemlisi kamu çıkarı aslında... ...doğanın olmasıyla gerçekleşen bir çıkardır... ...sadece Hı -hı. ekonomik olarak... ...değerlendiremezsiniz... ...vurgularının yapılması... ...Danıştay'ın bu tür bir karara... E, ...ulaşmasına neden oldu... E, bakan e, yatırımların önünü kesiyor dese de chat Yatırım düşmanlığı <gülüyor> Yatırım düşmanlığı dese de yine de e, bilmek lazım ki yerellerde mücadeleler devam edecek Ve yeni bir çetin içeriğini aslında bu mücadeleler oluşturacak Evet Şimdi bir ara verelim bu müzikle Savapulos'tan dinleyelim Talasografiya Yeah Altyazı Evet, su hakkında bu hafta NASA verilerine göre yapılan bir e, araştırmanın e, sonuçlarıyla başladık. Türkiye son dokuz yılın en kötü kuraklığını yaşıyor. Sadece Türkiye değil tabii e, Doğu Akdeniz. Oradan başlayarak hani bu kuraklığı yaşarken Türkiye'de neler oluyor, su varlıkları ne durumda, nasıl yönetiliyor, nasıl yönetilmeye çalışıyor ondan bahsediyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Bir miktar şeyden bahsettik aslında chat süreçlerinden bahsettik ve suyu kirlenmesine ve tükenmesine yol açan uygulamalardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de aslında suyu verimli bir şekilde kullanmamak. Hı -hı. Açık kanal kanaliz sistemlerindeki su kaçakları ve buharlaşma nedeniyle ciddi seviyede kayıplar yaşanıyor. Hı -hı. Konya Havzası. ...Gediz, Büyük Menderes, Çukurova gibi su sıkıntısı yaşayan birçok havza ve alanda su, bol su isteyen tarımsal ürünlerin üretilmesine teşvik veriliyor hala. Yörelerin iklimsel koşullarına uygun olmayan bu tarımsal üretim biçimleri de var olan su kaynaklarını daha da kısıtlı hale getiriyor. Doğal evet. olarak buna bağlı yaşam alanları da yok oluyor. Orta ve uzun vadede üretim de mümkün Hı -hı. halde olmuyor. Tabii. Evet, sanayinin su kullanımındaki oranı her ne kadar düşük olsa da sürdürülebilir değil. Ve su arıtması, su kullanımı Türkiye için pek çok havzada kirlilik nedeni başlıyor. ...kirlilik nedeni. Günümüzde Ergene Nehri'nde, Büyük Menderese Gediz'de, Sakarya'da... ...ki bunlar e, Türkiye'nin nüfus, tarım ve sanayi havzaları aslında... ...sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle henüz... E, ...yani kaynağında, kaynağından çıkmadan su kaybedilmiş oluyor, kirlenmiş oluyor. Bu havzalarda su dördüncü derecede en düşük su kalitesi seviyesinde. Mesela Ergene'de A4 diyorlar, o akan artık su değil... Bu durum insan ve ekosistem sağlığının yanında tarımsal ve sanayi üretimi de tehdit eden bir unsur. Evet. Ee, Ergene'yi defalarca gündeme getirdik. Çünkü evet. getirilmesi gereken bir mesele. Ee, yani su sıkıntısı yaşayacağımızı biliyoruz. Bütün araştırmalar bunu söylüyor. Evet. Ve buna rağmen su varlıklarını koruma konusunda neden adım atılmadı? Ciddi bir soru evet. ee, işareti ortalıkta dolaşıyor ve e, habire ileriye bir tarihe atılıyor. Ergene'de 2013'te de e, Hı -hı. suya girecekti balık tutulacak dönemin falan. bakanları ve hala o bakanlar var. Şimdi 2020 yılına ertelenmiş durumda içebilmek için Ergene suyunu suya girmeye meselesini de 2017'ye çekmişler nasılsa. Öyle evet. bir tabloyla karşı karşıyayız. Şehirlerde de aynı şekilde... E, su problemi gittikçe büyüyor yani Türkiye'deki su kullanımının %15'i şehirlerde gerçekleştiriliyor evet. evsel Hı -hı. su kullanımı e, ama hızlı göç şehirlerin kapasitelerinin üstünde yani ekolojik sınırların üstünde büyümesi bu şehirleri su teminini her geçen gün zor hale getiriyor evet. yani sorunun daha da büyür halde görüyoruz evet. e, yine bir veri var Birleşmiş Milletler verisi hı hı. ona göre de Türkiye'nin 2025 yılında su hı hı. sıkıntısı çekeceği belirtiliyor. 2040 yılı itibariyle Türkiye'nin büyük oranda su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak 33 ülkeden biri olacağı öngörülüyor. Evet bazıları bu durumdan Türkiye'nin kendi su varlıkları nedeniyle diğer ülkelerce tehdit edilebileceği anlamını çıkarıyorlar. Ancak şu da bir gerçek. Türkiye özellikle bu Fırat ve Dicle nehir üzerinde, nehirleri üzerinde inşa ettiği barajlarla aşağı akım ülkelerine işte Irak, Suriye gibi verilecek suyun miktarında belirleyici bir rol oynamakta. Tarihte bizi bunu gösterdi zaten defalarca. Türkiye ve pardon Suriye ve Irak ile yaşadığı politik gerilimler sırasında Türkiye suyu bir tehdit aracı olarak kullanmaktan da defalarca çekinmedi. Her iki durumda da tatlı su varlıkların azalması çok farklı şekillerde gerginlik ve hatta çatışmalara zemin hazırlayacaktır. Bunlar kaçınılmaz olacaktır. Bunları da hesaba katmamız lazım. Evet, yani bu su meselesinin aynı zamanda politik karışıklıklara neden de olduğunu görmek gerekiyor. Su aynı zamanda kimin elinde kalırsa kullanılan bir silah haline de gelmiş Durumda evet. ee, Hiç şimdiye kadar su savaşları çıkmadı Ama e, bizati Bir su savaşına tanık olmadık Diyebiliyorum ama e, hı hı, yok. Çatışmaların hı hı. merkezinde Su artık Her zaman var. Evet. E, Daha önem almaya başladı Evet Geçtiğimiz hafta 22 Mart salı Dünya su günüydü Zaten daha önceki programlarımızda da Bahsetmiştik Dolayısıyla hem dünyadaki hem de Türkiye'deki iklim değişikliği, kuraklık, susuzluk ve bunları daha da şiddetlendiren su politikaları her zamankinden daha çok dile getirildi. Ee, geçtiğimiz haftanın önemli gündemlerinden biri de suydu. Dolayısıyla son 900 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı bir bölgede olan bir ülke olarak Türkiye su varlıklarının hali bir kez daha e, dile getirilmiş oldu. Geçtiğimiz 50 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde yani 1,5 milyon hektarlık e, sulak alan kaybı yaşanmış Son 40 yıla baktığımızda sulak alanların yarısının kaybedildiği ortaya çıkıyor. Mevcutta 130 civarında sulak alan var ve bunlar 130 civarında Ramsar koruma alanı aslında olması gerekiyor. Ancak bunların sadece 14 tanesi koruma altında. Bu da gerçekten esef verici ve öne sürülen neden de bakanlığın bu alanlarda yeterli sayıda personelin ve bütçesinin olmaması Halbuki olarak gösteriliyor. Oysa sadece 2011 yılında HES projelerinin gerçekleştirilmesi için bir buçuk evet. milyar e, TL'lik bir bütçe e, harcanmış. Evet. E, şimdi hal böyle e, Türkiye ve dünyadaki işte sulak alanların azalması ve suların kirlenmesi yüzünden temiz ve gıda e, temiz gıda ve e, su bulmakta sıkıntı çekileceği e, defalarca dile getiriliyor. E, İklim değişikliği bu meselede çok önem arz eder hale gelmiş durumda yıllardan beri. Evet. Ve iklim değişikliğini şiddetlendiren en önemli unsurlardan bir tanesi de kömür tamam. kullanımı. Evet. Türkiye bu alanda da karnesi hiç iyi değil. Ee, yine 2023 yılı Eylem planı içerisinde e, 60'a yakın termik santral yapmayı planlıyor. Ama biliyoruz ki termik santraller e, suyun kirlenmesi ve tüketilmesi konusunda da e, çok sorunlu enerji türü. İnsanlara mı su termik hı hı. santrallere su problemi hı. burada devreye giriyor diyebiliriz. Greenpeace'in bir tane Hı -hı. raporu vardı, evet. uzun boylu bahsedemeyeceğiz, Tabii ama birkaç güzel bir rapor çünkü veri Hı -hı. söyleyebiliriz belki. Ee, o da Dünya Su Günü'nde yayınlandı. Orada da ifade ediliyor ki kömürlü termik santraller e, e, 19 milyar metreküp tatlı su tüketiyor. Evet, bu da bir milyarda. Evet. Bunu söylemek bu... lazım, tek başına. Tabii, tüm dünyada. Bu da 1 milyar insanın içme su ihtiyacını karşılayacak kadar su demek. Evet. Yani çok büyük bir miktar. Ee, şimdi baktığımız zaman daha fazla yapılması planlanan santral var 2013 yıl sonu itibarıyla. Bunlara daha fazlası da eklenecek. Hepsi hayata geçerse bu santrallerin kullanılan su yıllık 32 milyar metreküpe yükselecek. Yani iki katına çıkacak diyebiliriz. Evet. Maalesef programın sonuna geldik. Daha söyleyecek çok şey vardı bu konuda. Evet. Haftaya evet. diyelim. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı